94.9 Açık Radyo'da hepinize tekrar merhaba. Rahmi sana da merhaba. Bu hafta da aramızda değilsin eğer bizi duyuyorsan. E, bu hafta bir konuğumuz var. Geçen haftadan sürdürdüğümüz e, bir konuda kendisini ağırlama şansını elde ettik. E, sevgili dostumuz e, meslektaşlarımızdan Ezgi Bakçay. E, TÜYAP'ın Artist 2018 e, etiketi altında düzenleyeceği Deneyim başlıklı 28. TÜYAP Sanat Fuarı'nın hazırlıkları hatta deneyimi devam ediyor diyebiliriz. 18 Kasım tarihleri arasında 28.si yapılacak olan fuarda Türkiye'den, dünyadan çeşitli sanatçı inisiyatiflerinin de katılımıyla önemli bir praksis diyelim yaşıyoruz ve yaşayacağız bu kapsamda ezgiyle sohbet etmek istedik sanatın deneyimle ne kadar uzlaştığı veya deneyim kavramını ne kadar teoriyle pratikle iç içe geçirdiğini biraz konuşmak istiyoruz bunun için çok kapsamlı metinler sunumlar neredeyse manifesto lezzetinde sunumlar yapılmış durumda Söz gelimi bir alıntı yapılmış. E, Platon ve Spinoza için deneyim yanılsamanın alanıdır ve aklın saf ışığına karşıttır. Jacques da deneyim kavramından nefret eder. Karanlık metafizik eğilimleri içerdiğini düşünür. William Blake için ise deneyim yanlış bilincin ve semeresi olmayan arzuların alanıdır. Buna karşılık Keats gibi romantikler deneyime hakikatin Gün yüzüne çıktığı duyusal dolaysızlığın alanı olarak bakar. Locke ve Hume gibi ampiristler içinse deneyim sabah uyandığımızda ayaklarımızın hala yerli yerinde olacağını bilmemizi sağlayan şeydir. Ezgi aslında deneyimi neredeyse saliselere indirgediğimiz bir ülkede böyle bir deneyim cesaretine nasıl kalkıştığımızı sorarak e, merhaba ve e, <gülüyor> başlamak istediğimi. E, merhaba demek istediğimi e, söyleyeyim, e, Türkiye'de deneyim yaşamak zaten bir alışkanlık e, ve deneyimlerimizin ömrü çok kısa Ezgi, nasıl olacak, nasıl bu hafızasızlıktan kurtulacağız, nerede yanlış yaptık veya doğruyu nasıl bulabiliriz? Evrim çok teşekkür ediyorum, öncelikle davetin için, buradan Rahmiye'de selam söylemek istiyorum. Evet Ağustos ayındayız ve e, Kolektif kriz deneyimi yaşıyoruz herhalde bizi bir araya getiren ve aslında ayaklarımızı bastığımız zemin e, bu e, zeminsizlik hali Dolayısıyla deneyimi de buradan tartışmayı öneriyoruz. E, şimdiden başladık e, Kasım ayının onunda e, tekrardan e, belik düzüündende sanat fuarına bir araya geleceğiz. Sanırım bir anlamıyla kavramların da yerlerinden oynadığı, köklerinden sökülüp sürüklendiği bir coğrafyada ve özellikle ülkenin olağanüstü koşullarında deneyimi konuşmak önemli olacak. Öncelikle hani kavramsal çerçeveyi oluştururken deneyimi uzun zamandır ne kadar pozitif anlamda ele aldığımızı ve neredeyse en önemli şeyin deneyim olduğu bir dönemden geçtiğimizi fark ettik ve e, deneyim kavramının Bir eleştirel yaklaşımın da zamanının Geldiğini düşünüyoruz Şu anlamıyla e, yaşamın bütününden Deneyimi nasıl ayırabiliriz Gündelik hayattan sıradan Bir e, yaşantıdan Günün herhangi bir saatinden Deneyimi farklı kılan nedir Bir anlamıyla yaşantının e, sınırlandırılması ve deneyim olarak paketlenmesi, satılması, paylaşılması çoğaltılması e, mümkün oluyor. Bu anlamıyla deneyimi e, bir parça e, negatif düşünüp acaba bütün hayatımızı deneyim haline getirmek mümkün olabilir mi? Sorusunun peşinden gitmeyi öneriyoruz. Canlı yayına e, bu kadar maruz kaldığımız, düşkün olduğumuz, son dakika haberlerine bu kadar alışık olduğumuz bir dönemde deneyimin aslında olumlu değil, daha çok olumsuz yüzüne de bakma cesareti bulabilir miyiz? Yaşadığımız andan o sırada ne ders çıkarabiliriz, ne çıkarabiliriz? Bunu bir e, menfaat değil, kolektif bir problem e, kaynağı olarak, e, üzerinde düşünülecek ve dönüştürücü bir problem kaynağı olarak nasıl görebilirizi Büyük ihtimalle e, sorun ettiğinizi görüyoruz kendinize. Üstelik daha etkinlik başlamadan fiilen e, beylik düzünde TÜYAP alanında kurduğunuz bir tür koza, bir tür e, kuluçka hı hı. E, mevzubahis. 30'un üzerinde çağdaş sanatçı, e, yazar, e, dokümenter e, uzmanı. E, bu aynı zamanda da belgeselleştirilen bir praksis, bir deneyim. E, devam ediyor ve buradan da sanırım e, pek çok anons yapmamızda Hmm, söz konusu ne dersin Evet, Ağustos Atölyesi'nden bahsediyoruz. Bir anlamıyla dar alanda kısa paslaşmaların yoğunlaştığı bir dönemde biz zamanı esnetmeyi mekanı esnetmeyi ve bütün bir yazı özellikle Ağustos'ta bir arada geniş zamanlarda ve serin muhabbetlerle geçirmeyi tercih ettik. Ağustos Atölyesi başlığı altında 35 genç sanatçıyı ağırlayan bir üretim mekanı oluşturduk. Yine TÜYAP Sanat Fuarı'nın sağladığı o büyük, boş ve ilham verici hangarlardan bir tanesinde bir anlamıyla oraya yerleştik. Orayı mutfaklarıyla Yaşam alanlarıyla Atölyeleriyle Özellikle bir üretim Mekanına dönüştürdük Doktor. Boş ve atıl duran bir yerde Aynen. Bir talep götürdük kuruma Ve kurum bu konuda son derece Heyecanlı yaklaştı meseleye Çünkü başından beri yapın Bir anlamıyla genç sanatçılara Üretim sürecinde destek olmakla ilgili bir arzusu vardı Biz de Yazın üretmek için yeterli imkanı olmayan hem malzeme anlamında hem de mekan anlamında desteğe ihtiyacı olan genç sanatçılarla irtibata geçtik. Ve onları bizimle birlikte Ağustos'u Beylikdüzü'nde geçirmeye davet ettik. Sonuçta onların katılımıyla gerçekten o boş hangar bugün son derece coşkulu, heyecan dolu, üretken, e, geceleri çadırda kaldığımız, birlikte film izlediğimiz, muhabbet ettiğimiz, deneyim kavramını tartıştığımız aynı anda da çok farklı disiplinlerden üretimlerin birbirlerine dokunarak birbirlerini tetikleyerek sürdüğü bir e, bir kamp alanına dönüştü şu an TÜYAP. Bu bu bir ilk gerçekten ama 3 senedir Yap Sanat Fuarı'nda e, gerçekleştirmeye çalıştığımız dönüşümün bir e, ürünü ve sanırım bundan sonraki e, çabalarımızın ve bundan sonraki üretimlerimizin de e, çerçevesini belirleyen bir işaret fişeği gibi oldu. Sanat pratiğine de kuşkuyla yaklaştığınız, e, onu eleştirip deneyimlerken eleştiriye maruz bıraktığınız bir kalkışma diyebiliriz aslında bakarsan. Fuar klişesini doğrudan e, çıkara menfaate dayalı ve rekabete dayalı bir e, bünyeden sıyırarak onu aşındırarak iyi, iyi niyetle aşındırarak e, bir tür gezi ruhunu neredeyse içinde taşıyan bir tür yerli yurtlu yersiz yurtsuz değil gerçekten yerli yurtlu bir e, mucize e, deneyimlettiğinizi düşünüyorum. <gülüyor> ee, üstelik beni çok sevindiren bir detayı daha var bu projenin. Burada e, Ağustos ayı içinde tutunan bu atölyelerde bütün arkadaşlar e, gördüğüm kadarıyla ben de ziyaret olanağı buldum. Bütün arkadaşlara baktım ve hani bir klişe vardır. Ağustos karınca, karıncanın <gülüyor> hikayesi. Hem Ağustos böceği hem de karınca gibi e, yaşadıklarını gördüm. Çünkü ki orada bir dediğim gibi rekabet yok, önyargı yok, suçlama yok. Bir yanıyla da Türkiye'deki krize denk gelmesi bu olayın bence çok daha anlamlı kılıyor her şeyi. Hı hı. Demek ki ortada bazı nedenler vardı, bazı tektonik işaretler vardı. Piyasaya baktığımızda kurumların yetersizliğine, işlevsizliğine veya isteksizliğine baktığımızda bazı gedikler, bazı açmazlar vardı siz de galiba en insani nedenlerle e, hatta bu mültecilik meselesine bile değiyor bence. Bir tür kültürel mültecilik durumu var her zaman için. Sanatçının da yaşadığı bağımlılık, bağımsızlık meselesi. Hepsini aynı anda dokunabildiğiniz e, son derece samimi bir vaha üretmişsiniz ki galiba sen geçen yıl Ütopya diyerek bunu işaret fişeğini fırlatmıştın değil mi? Evet, umamadık topraklarla başlamıştık. E, TÜYAP'la ilişkimiz Eda Yiğit, e, Feyyaz Yaman ve benim e, TÜYAP'la ilişkim umamadık topraklar başlığıyla e, yola koyuldu. Arkasından Ütopya geldi. Daha sonra da sanırım Ütopyalarımızdan birini gerçekleştirme fırsatı bulduk. Yani istediğimiz tek şey geniş zamanlarda üretken biçimde vakit geçirmekti. Ve bunun için e, hakikaten e, bazı fedakarlıklar da yapmak gerekiyor. E, bu zamanı Ürün odaklı sonuç odaklı değil ama süreç odaklı değerlendirebilmek. Kısa vadede sonucu hemen beklediğimiz işlere kalkışmak yerine tam da bu dönemde zamanı esneterek daha derinlemesine düşünebilmek. Bir kavram üzerine bir iş yapıyorsak hızlıca el yordamıyla zaten üretilmiş işleri zaten kendini ispatlamış sanatçıları bir araya getiren bir küratölyel yaklaşımdan uzaklaşıp gerçekten yeni olanı bugüne dokunanı ve geleceği dönüştürebilecek olanı tetikleyebilmek için sanırım bu tür üretken, üretime odaklı yaklaşımlara ihtiyaç var. İhtiyaç diyorum, ilk sorun biraz bu bağlamdaydı. Hani bu bir cesaret mi, bu bir delilik mi, bu bu nedir? Bu sadece ihtiyaç. Çünkü şu anda hani soluk alabileceğimiz yerler o kadar azaldık ki, üretimlerimizi gösterebileceğimiz, üretimleri sürdürebileceğimiz ekonomik gücümüz o kadar yıprandı ki, bu saatten sonra yapabileceğimiz tek şey, mevcut imkanları daha kazıyarak Derinleştirebilmek yenilerini açmak Ama bunu yaparken de e, Olağanüstü bir e, Dayanışma örneği sergilemek gerekiyor Çünkü e, sanırım e, Bu özellikle bireyler üzerinden Düşündüğümüzde son derece aşındırıcı Bir süreç hem e, hem Kişisel yaşantılarımızı çok çok Etkileyen bir e, Ekonomik kıskançtan geçiyoruz imkanlarımız Son derece dar hem de diğer yandan e, Varoluşla ilişkimizde Giderek daha e, kötümser hale geliyor Şimdi e, asos davet edeceğim buradan herkesi Çünkü oraya geldiğinizde gerçekten oranın atmosferine soluduğunuzda e, Bir anlamıyla bugün ger gerçekçi olan bu kötümserlik halinin e, nasıl e, aş açılı aşılabileceğini ve nasıl delinebileceğini de görmüş oluyoruz Evet elbette bunun arkasında TÜYAP Sanat Fuarı'nın desteği var ama bunun çok ötesinde bir mekanı alıp onu kolektif olarak dönüştürmek için kurumların ve büyük şirketlerin desteği değil hakikaten bireysel inisiyatiflerin kolektiviteyle buluşmasını sağlayacak bir yüreklilik ve duygudaşlık gerekiyor şu an. Sanırım Mastos Atölyesi'nde yakaladığımız şey bu oldu. Ee, çok, çok genç bir topluluk var tabi orada ve e, hiçbir şekilde bir sonuç elde etmek odaklı olmadığı için kendi üretimlerinde ciddi bir deneysellik yaşıyorlar yan yana gel, gelen disiplinlerin birbirlerini etkilemesiyle de e, bence sürpriz sonuçlar çıkacak zaten e, Kasım ayında da 10 Kasım'da da fuarın çekirdeğini buradaki süreç oluşturacak ve yine fuarda inisiyatifler bir araya gelecek ve inisiyatiflerden de beklediğimiz aslında bir araya gelme ve birlikte üretme ...süreçlerine dair fikir verecek bir sunum, sergileme, geliştirmeler olacak. Yani bu anlamda şu an kriz sürecinde ihtiyacımız olan şey... ...sanatçı tarafından üretilmiş, sergilemeye hazır bir takım ürünleri tüketmek değil... ...bu insanlar nasıl yaşıyorlar ve nasıl yaşayabilirler... ...ve gelecekte nasıl sanat üretimi bu koşullarda devam edebilir'e dair cevaplar bulabilmek. Bence şu an sanat, sanatın yaratıcılığını kullanacağı yer sanat eserinin ötesinde sanat eserini kuşatan dünyayla nasıl baş edeceği ve bunun içerisinde özellikliğini, bağımsızlığını ve yaratıcılığını nasıl koruyabileceği sorusu. 7 gün 24 saat açık e, yoğun güvenliğe değil güvene dayalı e, diyebileceğimiz e, yata ilişkilerin e, e, yer aldığı ve yaşandığı hiyerarşik olmayan e, son derece e, paralel ilişkilerin eş zamanlı yaşandığı bir proje olarak e, deneyime baktığımızda şu anda yanılmıyorsam 7, 8 ve 9 numaralı hangarları ya da e, e, depoların veya fuar alanlarının kullanıldığı bir yer e, TÜYAP'ın e, sergi mekanlarında olan bir yer bahsettiğimiz ve bunun içine kurulmuş çadıllar bunun içine kurulmuş birbirinden e, farklı Sanatçı atölyeleri, proje atölyeleri, heykel atölyeleri, video e, e, kurgu atölyeleri söz konusu. E, bu projeyi e, gelecekte nasıl görmek isterdin mesela? Bir yıl sonra nerede görüyorsun? E, buna nasıl yaklaşırsın? Bir şey daha Hı -hı. sormak istiyorum. Size nasıl ulaşılabilir? Son, sondan başlayayım. Ya yani Biz e, bir metrobüs uzaklığındayız. E, Tiyapa geldiğiniz zaman e, sadece o sosatöresine geldim demeniz yeterli. E, uzun zamanlar geçirmek için gelmenizi tavsiye ederim. Hani e, bir görüp ziyaret etmekten öte hani bir şeylere elinizin değmesi de mümkün orada. Ne bileyim, Müslümanlarınızla gelebilirsiniz, bir filmle gelebilirsiniz, bir e, bir fikirle gelebilirsiniz. E, i̇nsanlarla tanışıp bunların e, bu esnek zamanı, bu bu bağımsız zamanı nasıl şekillendirdiğine şahit olmak bence değerli. Yani aslında bu süreçteki sanat kısmı estetik boyutu oradaki gündelik yaşam bizim de hem ürettiğimiz hem şahit olduğumuz heyecan verici bir süreç atlayıp gelin ...ve bir parça soluk alın diye düşünüyorum... Hani ...bütün bu kaotik ortamdan uzaklaşmak için... E, ...atölyeler ve e, seminerler, söyleşimler, gösterimler oluyor... ...bütün gün boyunca... E, ...özellikle medeniyet kavramı etrafında... E, ...sanatçıların e, bir takım tartışmaları... E, ...uzun soluklu sürdürebilmesini amaçlamıştık... ...bu nedenle e, konuklarımız oluyor... Örneğin 14 Ağustos'ta Fuat tercan bizimle olacak ve ekonomik boyutuyla deneyimi tartışacağız 16 ve 18 saatleri arasında. 18 Ağustos'ta Eren Sulamacı psikocoğrafya, fotoğraf ve coğrafya ilişkisi üzerinden deneyimi konuşacak. 20 Ağustos'ta ise Oğuz Karayemiş fotoğraf yine üzerinden bizimle deneyim kavramını konuşacak Bütün bunlar çok önemli çünkü çok samimi bir ortamda hocalarımızı, uzmanları, araştırmacıları ağırlamak ve onlarla konuşurken Bir yandan da sürmekte olan işleri göstermek, işler üzerinden tartışabilmek büyük bir şans bence Burası sanat fuarının bu seneki edisyonunun aslında mayalandığı yer bu anlamıyla gerçekten şimdiden başladık işe diyebilirim. Vize ulaşmak çok kolay ve bir anlamıyla gece yarısı çat kapı gelip bir akşam kahvaltısına katılabilirsiniz. Peki yani sorumu tekrarlamak hı. istiyorum. Gelecekte nerede hı hı. görmek istiyorsunuz bu? Etkinliği. Açıkçası hem bizim yani organizasyonu yapan ekibin hem de kurumun beklentisi buranın bir anlamıyla bir enstitü, bir okul olarak işleyebilmesi. Zaten çok uzun yıllardır TÜYAP Sanat Fuarı bir fuar olarak değerlendirilemeyecek bir takım nitelikler kazandı ve kaybettikleriyle belki ekonomik beklentinin düşmesinin avantajı bu anlamıyla estetik beklentinin sanatsal kalitenin yükselmesini getirdiği proje aldığı alanları genişledi. Proje alanından kastım galeri temsiliyeti ya da satış kaygısı değil. Fikrin mekanda kendini gösterebilmesi için gereken Sergilerin yapılmasından Kastediyorum Dolayısıyla Ağustos atölyesi başladı ilk günden beri herkes kendi arasında Seneye şöyle yapalım seneye bunları çağıralım Seneye bu fikir üzerinden mi gidelim Sorusunu üretmeye başladı Biz şaşırdık çünkü demek ki hani Doğru bir duygu üretilmiş orada ki insanlarda gelecek beklentisi de Oluştu sanırım TÜYAP Sanat Fuarının Son 3 yılından Geleceğe akacak olan şey Her yaz bu kocaman mekanı ...mekanın büyük iş üretme olanakları sağlayan... ...bu anlamıyla sanatçıların en büyük ihtiyaçlarından biri olan... ...fizik mekan ve malzeme ihtiyacının karşılanacağı... ...konaklama ve ulaşımın da yine kurum tarafından destekleneceği bir sürecin... ...gelecek yıllarda da e, tekrar edeceği gibi görünüyor şu anda. Bu detayı da vermekte fayda var. Ulaşım ve konaklama ihtiyaçları e, bu atölyeye katılacak bütün katılımcılar için e, TÜYAP tarafından karşılanıyor. Doğru mu? Evet. Şöyle başladık. Aslında önce katılımcı listemizi oluşturduk. Ki listede e, öncelik bu atölyeye fiziksel olarak, e, lojistik olarak ihtiyacı olan genç sanatçılardı. Projeleri kafalarında olan, soruları olan ve buraya gelip çalışmakla ilgili e, heyecanı olan arkadaşlarla buluştuk. Onlardan malzeme listeleri istedik. O malzemeleri tedarik ettik. Ve sonuçta şimdi taş atölyesinden, ahşaba, metalden, e, karanlık odaya kadar üretim için Gereken altyapıyı sağladığımız bir anlamıyla hakikaten ben de düşündüğümde küçük bir mucize yaşıyoruz. Burada tabii tartıştığınız çok kıymetli meseleler olduğunu düşünüyorum. Tırnak içinde hasımlarınıza baktığımız zaman ölü yapıt ve diri yapıt meselesini galiba çok ciddi bir şekilde tartışan bir girişim bu. Ne dersin? öyle yani yapıtı yapıtı açmaya çalışıyoruz. Açarken de mevcut ekonomik koşullar bağlamında düşünüyoruz yani bizim en temel yaklaşımımız bu. Bu koşullarda sanatçı nasıl yaşayacak? Bu e, bence sanat alanının yani sanatın ekonomisi bugün tam da bu bağlamda e, şiddetle tartışılması gereken ve hararetle cevaplar üretilmesi gereken bir konu. Dolayısıyla burada ve sanatçı yapıtını ürettikten sonra atölyesinden çıkıp birdenbire sanat izleyicisiyle Kalıcısıyla koleksiyonlarla karşılaşacak ve hayatını buradan devam ettirecek gibi bir senaryo söz konusu değil. Belki zaten böyle bir senaryo hiç söz konusu olmadı. Ama biz bu vaadin peşinden çok koştuk. Ama şimdi gördüğümüz bu, bu vaadin peşinden harcanan hayatlar ve sonuçta geldiğimiz noktada en iyi ihtimalle yıldız isimler arasındaki rekabetin içeriği zayıflattığı bir çeşit ekonomik alan. Dolayısıyla buradan itibaren bizim sormamız gereken sorular bizim sanatçılar nasıl yaşayacak sanatçıların yaşama koşullarını üretmesi için gereken stratejiler nelerdir bu dünyada nasıl cevaplar verilmiş biz Türkiye koşullarında önümüzdeki yılı nasıl geçireceğiz? Açıkçası hani kriz koşullarında elimizdeki kaynakları maksimum nasıl değerlendirebiliriz? Otonomimizi e, nasıl sağlayacağız? Düşünün hani bu koşullarda siz e, bir özel sermaye ile nasıl ilişki kuracaksınız? E, en ufak bir e, yatırım için bile yüz kere düşünecek olan bu kurumlar sanata neden yatırım yapacaklar? ve Hangi sanata yatırım yapacaklar? Ya fikri ve, haklar, mülkiyet sorunları değil mi? Sözleşmeler, sanat sendikaları, hı. sanatçı sendikaları hı hı. değil mi? bunların hepsini tekrar düşün oturup tekrar düşünmemiz gereken herhalde senin gündemi, senin gündemi biraz bu olacak gibi gözüküyor yani ekonomiyi konuşmaktan utanmamak gerekiyor bilakis kendi mülkiyetimize fikri mülkiyetimize sahip çıkmak ama bunu yaparken tekil değil çoğul bir kafayla belki de düşünmek değil mi kaçınılmaz olarak yani çünkü siz bir mekandan söz ediyorsanız o mekanın masraflarından da söz ediyorsunuz demektir Dolayısıyla burada kolektifleşmek gündelik hayattaki problemleri çözmek açısından öncelik taşıyor Yani gündelik hayatın fizik problemleri işte gündelik deneyim asıl Hani bunu alıp e, abartıp işte atıyorum Afrika'da Çilalı bir safari deneyim yaşamaktan bahsetmiyorum Sabah kalkıp ürettiğim ve ay sonunda kirasını ödediğim mekanı nasıl sürdüreceğim Bunu sürekli nasıl sağlayacağım Nasıl okuyacağım nasıl seyahat edeceğim nasıl iş üreteceğim malzememi nereden alacağım ve hani bir film yapacaksam kurgu setimi nereden bulacağım montajımı kim yapacak bunların hepsini düşündüğümüzde zaten ortaya bir çeşit hani kolektif cevap da çıkıyor aklıma bir başka sosyolojik e, iletişim veya e, tecrübe biçimi olan armağan ve armağan ekonomisi geliyor bu deneyim pratiğinizi armağan ee, ekonomisiyle nasıl mukayese edebiliriz? Yani biz bir armağan aldık aslında bu kurumdan. Yani çünkü şöyle bu bu kurum e ekonomik beklentisi olmadığı gibi buraya sadece ve sadece bir deneyim yaşayalım diye yaptığı bu e alt yapı aslında bir armağan. E bu anlamıyla hani <gülüyor> armağan armağanla cevap vermek. Ee, ve bunun sonucunda hani e, e, paraya dayanmayan bir e, ilişkiyi kurmak e, bence hani önümüzdeki süreç için çok önemli şeyde de bir arada üreten sanatçılar için de aynı şey geçerli. Malzemeyi paylaşmaktan, fikri paylaşmaya, umudu paylaşmaktan, enerjiyi paylaşmaya kadar birbirimize armağanlar vererek sürdürdüğümüz bir ilişkiler yumvarı şu an içinde bulunduğumuz. Dolayısıyla değeri konuşuyoruz aslında yani bahsettiğimiz şey değerde bir yapıtın değerini belirleyecek bir yaşantıyı deneyim kılacak değer nedir? Ne? Hal, hal, peki hal böyleyken e, bugünkü sanat ortamında değeri değersizleştiren kurumlar ve pratikler neler? Karşınızda kimleri görüyorsunuz? Ya açıkçası hani e, karşı demişken <gülüyor> Karşı sanattan da bahsetmeyi unutmadan Hani cümleye başlamak istiyorum Yani öncelikle karşımızda tek bir şey var Gerçekten önce e, Bireysel varoluşun e, Bir anlamıyla diğer bireylerle rekabet Anlamına geldiğini düşünen bir zihniyet karşı olduğumuz, Karşımızdaki en büyük sorun bu Yani kendini kurtarmanın derdine düşmüş bir e, zihniyet en büyük sorun. Çünkü bu şekilde kendini de kurtaramayacağını farkında aslında. Peki eğitime baktığınızda ne görüyorsunuz? Mesela akademi denen şey bugün gerçekten akademi mi? Ya da e, sanat okullarına baktığında e, o okullarda yaşananlar e, ne kadar verimli veya, ya da ne kadar keyfi? İşte okul bütün bu çalışmaları hep okula, enstitüye, eğitime bağlamamızın nedeni belki de okullarda yaşadığımız deneyimin eksikliği tatmin etmeyi, bizi tatmin etmiyor olması. ve Gelecekte bizi bekleyenler. Biliyorsunuz hani geçen yıl yaşadıklarımızı önümüzdeki dönem içinde gelen, bizi bekleyen şiddetin boyutu artık hani tarif edilemez noktalara ulaştı. Yani okullarımızı kaybediyoruz. Okullarımızla birlikte yaşam alanlarımızı ve ilişkilerimizi de kaybediyoruz. Geleceği örgütlediğimiz yerler okullar. Hakikaten bu anlamıyla en önemli mekanlar. Okulları şu an yapabileceğimiz en önemli şey okul çoğaltmak, okulları kamusallaştırmak, bunun için de hakikaten eğitim odakları oluşturabilmek ve eğitimi niteliğini tartışarak, eğitimin doğasını tartışarak yeniden okullaşabilmek. Burada yani gelecek dönemde biliyorsunuz Hani temel büyük okullarımız, büyük sanat okullarımız büyük dönüşümler bekliyor. Bu dönüşümlerin neler getireceğini iyi hesaplamak lazım ve bunların karşısında alternatif okulları başka türlü okulları bir başka türlü eğitim modelini yine öncelikli olarak karşımıza almak durumundayız Çünkü herhalde otoritelerin otoriter rejimlerin en büyük düşmanı bir anlamıyla kafaları açacak ve başka türlü bir dünyayı hayal edebilmemizi sağlayacak eğitimin önünün alınması. Bu anlamıyla okullar birer reprodüksiyon mekanizması olarak sistemi üretmeye devam edecek. Bunda da daha da sertleşeceklerini düşünüyorum. Bizlerin de yine gruplar halinde, yine dayanışma ekonomileri içerisinde eğitim odakları oluşturmamız gerekiyor önümüzdeki uzun vadeli süreçte hakikaten. Ve tabii fırsat eşitliğini de zedeleyen çok sayıda metot var değil mi? Okulların Hı. Öz, özelleştirilmesi aslında onları pahalı hale de getiriyor belki de ve bu yüzden de e, hak ettiği eğitimi alamayan çok sayıda genç e, hı hı. gerçekten sahipsiz bırakılabiliyor. Ya da güzel sanat okullarına giriş sınavlarına baktığımızda bazılarının kaldırıldığını ya da bazılarının son derece manipüle edildiğini e, belki de söylememiz mümkün. Yani bugünkü çağdaş sanat prati, pratiğine bakıp bir güzel sanat okulunun Giriş sınavıyla bunu karşılaştırdığınızda kime göre, neye göre sanatçının alındığını ya da aday gösterildiğini bile tartışmanın Hı -hı. bence yeri ve zamanı. Hı -hı. Yani aslında bakarsanız hani tarih boyunca konservatuar yani konserve konserveyle aynı kökemden geliyor. O evet. tarafıyla aslında her zaman bir eleme ayrım mekanizması olarak işlemiş. Yani Kimi sanatçı olduğunda karar veren bir kurumun her anlam, aslında her anlamıyla sorgulanması, tarihsel olarak da sorgulanması önemli. Ama bugünle geldiğimizde bugün sanat alanının ve belki bütün alanların temel sorunu bilgi üretimi ve temel bir ilkelerin yokluğu ve sanırım araştırma imkanlarının ortadan kalkmış olması... ...bu anlamıyla okulaşırken okulun tarihini tartışmayı ihmal etmemek gerekiyor. Herhalde belki o Cahil Hoca'ya falan da gidecek şimdi. Mesela muhabbet. geçen gün belki duyuyorsa buradan ona da selam verelim. Geçen gün T24'te Ali Akay'ın bir yazısı vardı... Demokrasi nedir hı hı. Ee, sorusu altında şekillenmiş bir yazı. Demokrasi soru sorma özgürlüğüdür diyordu Ali Akay. Hı hı. Sanatta da bunu yaşıyoruz. Bu bulantıyı yaşıyoruz galiba. Soru sorma hı hı. özgürlüğümüzü kısıtladığımız için belki de e, yapıtlar ve pratikler şeyleşiyor, eşyalaşıyor, metalaşıyor. Bu da kaçınılmaz olarak sanatçıda veya kurumlarda bariz neoliberal, kapitalist bir rekabetçi zihniyeti e, tetikliyor. Hı hı. E, dünyayı dönüştürme değil, o dünyayı nasıl sömürebiliriz, nasıl tüketebiliriz onun derdine düşen anlamsız bir rekabet heyyulasının içinde galiba e, boğulup gidiyoruz ki TÜYAP'ın da içeriden dönüştürülmeye çalışılması bu açıdan e, deneyim adı altında. Hı hı. O bünyeye sığınarak e, neredeyse belki de içeriden kendini yeniden var etme çalışması bu açıdan oldukça manidar, oldukça yerinde. İstersen akustik bir mola verelim. Yeterince gevezelik ettik. Bu hafta yayınımızda dinleyeceğimiz topluluk tarihe adını yazdırmış bir topluluk yine. Zen topluluğu. Malum bugünkü Baba Zula'nın köklerini içinde taşıyan Kod Müzik'ten çıkan Thumbull albümünden e, dinliyoruz. E, son derece günümüz e, koşullarına uygun bir parça dinleyeceğimizi düşünüyorum. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Arıza Oyun Havası. 94.9 Açık Radyo'da Yol Geçen programında sevgili Ezgi Bakçay'la TÜYAP tarafından organize edilen ve karşı sanatında büyük bir katkıda bulunduğu deneyim başlığı altında projelendirilen ve realize edilen Ağustos Atölyesi ile de şu an birçok sanatçının çalıştığı halen çalıştığı projeyi konuşuyoruz. Deneyim konuşulurken aynı zamanda karşı sanatı da andık. Bu açıdan ben Ezgi'ye sormak istiyorum. Ee, karşı sanat, Türkiye'deki sanat inisiyatifleri, kurumları arasında sence neye karşılık geliyor? Ee, ne yapmaya çalışıyorlar? Karşı sanat Feyyaz Yaman'ın aslında hmm başından beri ayakta tutmak için büyük fedakarlıklar yaptığı ıı, Türkiye'nin 20 yıla devirmiş önemli bir bağımsız sanat kurumu bağımsız kültür sanat kurumu e, ayakta kalması e, mucize olan yapılardan bir tanesi süreci boyunca e, ekonomik bağımsızlığı ön plana almış ve bu anlamıyla da e, sanat kurumunun kendi ürettiği e, bir takım klişelerden, kurallardan, zorunluluklardan uzak kalabilmeyi başarmış genç sanatçılara yer açabildiği gibi e, çok son derece açık sözlü bu sert politik sergilere de ev sahipliği yapabilmiş bir kurum. Bu anlamıyla hani çoğalması ve örnek alınması gereken yapılardan bir tanesi ve tabii ki kriz koşullarında diğer bütün e, bağımsız kurumlar gibi e, ekonomik zorluklarla da boğuşuyor. E, karşı sanatı e, Türkiye'de ayakta tutabilmek hem e, sanat ve kültür alanının bağımsızlığının umudunu taşıyan bir yapı olarak tarihsel anlamıyla önemli. Hem de geleceğe e, ...yönelik olarak... E, ...bu tür bir yuvaya ihtiyacımız var... ...ve daha da çok ihtiyacımız olacak... ...yani elinizde... E, ...portfolyonuza kapıya çalıp gittiğinizde... muhatap bulabildiğiniz, değerinizin... ...teslim edildiği... ...sergi yapma şansına... E, ...başarı e, kıstasını... E, işte sanat e, dünyasından devranmadan... Cevap veren bu anlamıyla yıldız sanatçıların peşinden hızlı başarıların hevesiyle koşmayan bir kurum olarak Karşı sanatın bence çok büyük tarihsel ve politik önemi var Sözünü esirgememesi anlamında da bu çok önemli Çünkü... Yanlış Hatırlamıyorsam hafriyat topluluğu da karşı sanatta çok fazla sayıda proje ortaya koydu Gerek solo gerek tematik sergiler ortaya koydu Sanırım Belal Madra'nın da çok fazla katkısı var karşı sanata. Oraya getirdiği küratöryel sergiler e, neredeyse sanat tarihsel belge sergiler oldu. 90'lar Türkiye'siyle <gülüyor> ilgili, 2000'lerle ilgili <gülüyor> 80'lerle ler. 80 ilgili e, dokumenter projeler ortaya koydular. Ve dediğin gibi bu konuda sanıyorum e, ideolojik siyasal e, bir tavır gözettiler. Daha çok ...gayrı ticari bir duruş ortaya koydular. gayret ticari duruşu... ...savunabildiğiniz andan itibaren... ...politika yapmaya başlıyorsunuz. Çünkü bu anlamıyla... ...sanatın ekonomisine yeni model üretiyorsunuz. Aslında temelde politik olan şey bu. Başka türlü de yapılabilir bu iş. Yani hepimiz hep beraber... ...taşın altına elimizi koyduğumuz zaman ürettiğimiz yaşam biçimiyle, ürettiğimiz sergileme biçimiyle alternatif yaratmış oluyoruz. Dolayısıyla karşı sanat bu anlamıyla hem kolektif, hem açık hem de biraz açık radyo ruhunu taşıyan yani seyircisiyle birlikte var olan ve bu anlamıyla izleyici tüketici pozisyonunda değil, üretici pozisyonunda alan bir yapısı var. Bir kültür kurumu olarak. Bu anlamıyla heyecan verici ve 6-7 Eylül sergileri gibi son derece hani gündemi dönüştürmüş ve kolay kolay kimsenin cesaret edemediği işleri de ancak, ancak bağımsızlığınız, ekonomik bağımsızlığınız varsa yüklenebilirsiniz. Aksiyelle hesap vereceğiniz, nihayetinde sembolik ya da ekonomik çıkar bekleyen bir e haminiz varsa. Sözünüzü de esirgemek zorunda kalırsınız Dolayısıyla karşı sanat bu anlamıyla çok önemli Evet Türkiye sanat alanında da Hani karşınıza dokunmamış içinden geçmemiş yanında durmamış Çok az herhalde isim vardır Mutlaka yolu kesişmiştir Diye düşünüyorum Bu anlamıyla gelecekte Bu yapıyı ayakta tutmak için bizlerde de şu anda sanat ekonomisini Alternatif sanatçı yaşamlarını Kooperatif modelini öncelikle Gündemimizi aldık Ve sanırım bu sene bir dayanışma ağı çerçevesinde kurumu sahiplenip bu soluk alabildiğimiz bu mekanı ve yolunda tekrar e, hayata geçireceğiz. Geçen sene bir kuluçka dönemi yaşadık. Aslında oturup çalıştık biraz okuduk. Sakin sakin düşündük. Yaptıklarımızı değerlendirdik. Böyle şeylere de ihtiyaç var. Tam da işte dediğim gibi kâr amacı gütmeyen bir yapı olduğunuz zaman kendinize bu tür e, üretken zamanlar yaratabiliyorsunuz. Çünkü bizim hiç acelemiz yoktu. Bir sergi üzerine bir sergi daha yapalım. Ama mekan boş kalmasın. İşte görünürlüğümüz tehlike mi gibi kaygılarımız olmadığı için istediğimiz anda çekilip şu an teorik eksiğimiz var. Şu an belki tarihse olarak o içinde bulunduğumuz coğrafyayı tanımlamak için biraz daha fazla okumamız biraz daha fazla tartışmamız gerekiyor deyip geriye çekilip kapıları kapatabildiğimiz kapıları arka kapıları açabildiğimiz dönemleri yaşama lüksüne de ancak e, siz, siz mekanınızı kendiniz örgütlüyorsanız sahip olabiliyorsunuz bu anlamıyla e, teorinin önemi Teoriden kastım praksiste açılacak bir teori Yani hakikaten içeriğini kaybetmiş bir gösterinin Yeniden düşünülmesi için işte başından beri söylediğim bu geniş zamanlara Serin mekanlara ihtiyaç var bu, Bunu ben hani bu yavaşlığı önümüzdeki dönemde de bir çeşit direnç mekanizması olacağını düşünüyorum. İşte o yüzden deneyimi konuşuyoruz. Deneyimin el çabukluğuyla bir yaşam, bir birkaç bir, birkaç yaşantı alıp diğer yaşamın bütünlüğünden kopartıp yüceltmektense günün tamamını üretken ve derin hale getirecek bir başka bir yaşam biçimi düşünüyoruz. Örneğin şey deneyim konusunu tartışırken önümüze kocaman bir kitap aldık. Martin Ceyn'in e, Metis'ten çıkmış olan deneyimli şarkıları kitabı. Şimdi bir metni yazıp e, ortaya koymak ve bu metin etrafında bir sergi düzenlemek e, başka bir şey. Karşımıza bir külliyat almak başka bir şey. Bizlerin e, murada, bizlerin arzusu konuyu hakikaten etraflıca konuşabilmek. Yani bir sergiyi hedeflemek değil eğer bu fikir mayalanacak ve gerçekten hani gündelik hayata dair tavrımızı dönüştürecekse ürünlerini görmek heyecan verici. Ama bir sergi olsun diye sergi yapmaktan çoktan vazgeçmiş oldum. En azından ben kişisel olarak söyleyebilirim. Peki şu an devam eden Ağustos Atölyesi'ne e, katılım yapmak isteyen e, yeni imzacılar veya e, figürler e, ...nasıl tekrar iletişim kurarlar... ...bunu bir kere daha anons etmiş olalım... ...sosyal medyayı nasıl kullanıyorsunuz... ...size nasıl ulaşabilirler... ...artist deneyim başlığı altında... ...Instagram'dan, Facebook'tan... ...Twitter'dan bize ulaşabilirler yapın artist 2018 başlığı da aynı şekilde burada hem katılımcıların üretimleri katılımcıların portreleri kendini ifade etme biçimlerini görebilirsiniz buradan bunu deneyimleyebilirsiniz hem süreci görebilirsiniz hem de hani bize mesaj atarak ben gelip çalışmak istiyorum mekana ihtiyacım var demeniz yeterli olacaktır bu sanırım daha hani ağırlayabileceğimiz yeterli imkanımız, mekanımız ve zamanımız var. 25 Ağustos'a kadar sürecek atölye. Karşılaşmalar çok kıymetli. Bu saatten sonra hani işler başlamış, ilerlemiş diye düşünmeyin. Gelin katılın. En azından gelecek senelere dair kurduğumuz hayalin bir parçası olursunuz. O zaman şunu da söyleyebiliriz. Bir hafta önce olduğunuz yerde değilsiniz. Zamanın, mekanın ve insanın sürekli dönüştürebildiği ...bir yapıdan söz ediyoruz. Değil hı hı. Mi? E şeyde, atlamamak lazım. Başından beri... ...yarı şaka, yarı ciddi. Biz bu yaz... izliyoruz diyoruz... E Mekanda ve me merkezi tartışıyoruz Tabi coğrafya tartışıyoruz Her şey bir kenara Yani organizasyonun kendisi zaten Başlı başına bir önerme Ya merkezden çok uzak şehrin dışında e Hangi merkez hangi şehir e Merkezi neye göre tanımlıyoruz e Hangi e topluluk Hangi sosyal grup merkezi işaret eder yani Çok büyük bir konut alanından Bahsediyoruz birlik düzünden konuştuğumuzda Yani o yolculuğun kendisi Bence şehri bu yarıp geçmek Metrobüste bir saat boyunca o yolculuğu yapmak yani atlanmaması gereken e, kente dair bugünün Türkiye'sine dair atlanmaması gereken bir deneyim öncelikle Ben de e, o zaman yarışa yarışı ciddi şunu söyleyeyim ee, bir gidiş bir gelişte deneyim şarkılarını okuyabiliyoruz <gülüyor> <gülüyor> sanırım 400-500 sayfa değil mi deneyim şarkıları ama iyi bir şey bu. Bence i̇yi. bunu düşünmeniz de çok <gülüyor> sağ olun. Sağ olun. <gülüyor> Bence de. <gülüyor> Ama şeyden işte şartmamak lazım. Neden merkez tartışması önemli? İşte değer tartışmasına bağlandığı Tabii için ki. önemli. Sanatın ne olduğuna dair önemli. Kime, i̇şte kimin, kimin, evet. kimin için şeyden Beylikdüzü'nden misafirler geliyor. Hani görüyorlar internette ve orada oturuyorlar. İnsanlar gelip burada ne oluyor diye merak ediyor. bu Oradaki izleyicinin Beyoğlu Cihangir'deki izleyicilerine hangi baz zeminden karşılaştıracağız bir de şunu söyleyeyim e, bizim bu sürecin en önemli aktörlerinden bir tanesi e, yap çalışanları oldu onlara da hani hem atölyeye şu an bizi dinliyorlar selam söylüyorum hemen koşa koşa geleceğim hem de Yeti yap müthiş bir e, kucaklaşma halindeyiz. Herkes e, atölyelerin gerçekleştiği hangarlarda mesai yapmak, orada daha çok vakit geçirmek istiyor. E, acayip bir arkadaşlık, dostluk ortamı kuruldu. Şu anda fuarlar olmadığı için çalışanlar sadece bizimle ilgileniyorlar ve bence hani işte bu, bu süreçlerin e, bu anlamıyla kurumu çalışanlarla birlikte e, bambaşka bir yere götüreceğini e, ve sınıflar arası yeni arkadaşlıklar kurabileceğini de düşünüyorum. Bir de çok sık kullandığımız hatta maruz kaldığımız bir e, analoji vardır bilirsin. Sen okullu musun alaylı mısın deriz. E, bu proje galiba aynı anda bu iki kavramı Hı -hı. da ...uzlaştırmaya, barıştırmaya çalışıyor. Ne dersin? Kesinlikle öyle. Öğrenci diye kıstas koymadık örneğin. Hani, e, genç sanatçı da sanatçı adayı... ...bir iş yapmak isteyen birisi. Yani çünkü öğrencilik kategorisi... Işte ...biraz önce söylediğimiz bir çeşit ayrım mekanizması... ...yeniden üretim mekanizması onun okuldan geçiyor. Okul bizim için bu anlamıyla kriter olamaz. Amacımız yeni okullar açabilmek. Eğitim meselesini tartışmak... ...alaylısı okulduğu fark etmiyor. E, ama e, önemli olan... E, ...hakikaten hani... Hayatı biraz hani bu anlamıyla yeniden dönüştürme inadesi taşıyor olması bireylerin tek tek Çarşamba günü galiba bir anonsunuz vardı Evet <gülüyor> enerjimiz fazla geldi birazcık da e, biraz eğlenelim diye düşünüyoruz e, Yine şeyde atölye alanında Ağustos atölyesinin e, içerisinde e, küçük bir parti düzenleyeceğiz e, Atlayıp gelin 7'den itibaren oradayız Biraz hani yaşadıklarımızı anlatmak Sohbet etmek Kasım'ı planlamak birlikte Kasım'da nasıl bir nasıl kullanalım Fuarın alanına diye Yeni fikirleri konuşmak Biraz dertleşmek Biraz da krizden krizin çeplerine doğru Beylikdüzü'ne doğru size biraz uzakta Şehrin merkezinden uzaklaştırmak için Böyle bir davette bulunmaya karar verdik Çarşamba 7'den itibaren Akşam 7'den itibaren oradayız Evet rakiplerinize, hasımlarınıza ya da dert edindiğiniz diğer sanat üretim yapılarına tekrar geri gelmek istiyorum. O açıdan kendinizi hangi üretim biçimiyle karşılaştırıyorsunuz? Mesela Biennale mi daha yakınsınız? Veya bir Açık e, fuar mı bilmiyorum. Yani bir fuar içinde çünkü başka bir şey üretmeye çalışıyorsunuz. Fuarla hiçbir alakası olmadığını evet. söyleyebilirim. Evet. Yani burada yani işte eğer soru gerçekten kontemporary ise e, bizim için hani kıstas kriter ya da karşılaştırma unsuru olamaz. Yani bir yerlere daha yakın olduğunu düşünüyorum ama e, bir anlamıyla yani, e, biz düşünürken, hayal kurarken mevcut alandaki aktörlere göre onlara karşı ya da onların Çeperinde bir yerde kendimizi düşünmedik. Sadece biz nasıl bir sanat istiyoruz ve nasıl bir üretim, sanatsal üretimin bize iyi geleceğine inanıyoruz sorusundan başladık. O yüzden örneklere göre pozisyon almadık. Ve şöyle bir iddiamız da yok. Yani çok başarılı bir iş yaptık. İşte bir yerlerden daha şöyle oldu falan. Karşılaştırma yapmaya ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyaçlarımız başka. Biz alan içerisindeki bir rekabetle ilgilenmiyoruz. ...çünkü bunu bizi bir yere götüreceğini de düşünmüyoruz... ...yani ekipçi, organizasyon... ...biz derken e, ne olur yanlış anlaşılmasın... ...hani e, kalabalık olduğumuz ve... M, ...çokça tartışan bir kalabalık olduğumuz için... Birçok şehirden geliniyor değil Birçok şehirden geldiler evet... ...yani gece oturup hani... E, ...biraz hani iş yorgunluğuyla... ...çayımızı alıp... ...dertleşmeye başladığımızda da ortaya bu çıkıyor... ...işte Van'dan, Diyarbakır'dan... ...Mardin'den... E, İstanbul'dan katılımlarla İzmir'den katılımlarla Kocaeli'nden katılımlarla Aslında e, farklı şeylerin farklı dertleri de bir araya geldi Buradaki dertlerin hiçbiri Ben sanat alanında nasıl başarılı olurum Nasıl ünlü olurum ay Ben nasıl iş satacağım falan değil Hayatta kalmak doğru Ekonomik bir sorun evet Ama bunun cevabı ben sanat alanında kendimi nasıl diğer aktörlere, kurumsal ya da bireysel olarak diğer aktörlere göre nasıl konumlandırırım? Buradan kısa vadeden başarılı olmanın yolu nedir? Sanırım bu soruyu ertelediğimiz için, bu soruyu ötelediğimiz için, ertelemek yanlış olur Ötelediğimiz için hani yaptığımız şey bir parça kendine özgü, şahsına münasır bir ruh kazandı. Biennale demişken bu yılki İstanbul Biennale'nin ya daha doğrusu düzenlenecek İstanbul Biennale'nin e, teması ve küratörü için beklentilerin var mı? E, sanırım temayı henüz bilmiyorum, bilmiyoruz ama Nikola Burio değil mi? Nikola Burio evet. olacak bu sene. Yani işte Türkiye e, okuyucusu, izleyicisi, hani ilişkisel estetikle tanıdı ama daha sonra çok farklı üretimleri de oldu. Yani ben me merakla bekliyoruz diyeyim sadece hani küçük bir işte bulunayım. Hani bu, bu dönemde bir batılı bir erkeğin tek başına küratörlük yaptığı bir organizasyon biraz soru işareti oluşturuyor bende. Başka seçenekler olabilirdi. Örneğin işte manifestayı gördüm Palermo'daki. Onun ne kadar hani kolektif bir yapıyla artık hani küratörler bile değil hani kültürel aracınların çoklu doğasının bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını ee, fark ettiğimde hani bir parça bu İstanbul Biyaneli'nden de beklentilerimiz bu, bu yönde diyebilirim. Ee, gerçekten hani şehirle nasıl buluştuğunu, bu şehirle buluşmasının e, şehirde yaşayanlar, çalışanlar diğer üretim biçimlerine nasıl ilişkilendiğini, buna dair nasıl çözümler üretmeye çalıştıklarını fark ettiğimde İstanbul Biyaneli'nden de böyle bir... E, davetkar e, lansman beklerdim diyebilirim. Ama göreceğiz. Tabii ki hani özellikle bu tür e, kriz koşullarında kültürel kriz koşullarında e, her üretimi e, coşkuyla kucaklıyoruz ve e, ihtiyacımız gerçekten var. Hani iyi şeyler görmeye zihin açıcı e, karşılaşmalar yaşamaya ihtiyacımız var. Galiba İstanbul Bienali de kendine bir yan alan açtı ve çeşitli etkinlikler düzenleyecek ya da projeler üretecek. Tabii kaçınılmaz olarak yani yaşamın akışına dönüşümünü kucaklamayan bir sanat etkinliğinin bugün herhangi bir geçerliliği olamaz diye düşünüyorum. Bunlara çözümünü üretmek yaratıcı süreçleri gerektiriyor. Sanatçılara düşen rollerden bir tanesi de işte tam bu Nikola Buraya da göndermeyi bırak belki ilişkileri tasarlamak, ilişkiler üretmek, ilişkileri ve ilişki biçimleri hayal etmek. Bu anlamıyla hani bizim verdiğimiz cevap da biraz bu oldu sanata yaklaşımımızda sanat üretim ve izleme süreçlerini yeniden tasarlamanın merkez problemlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Bu yönüyle e, bu atölyelerin veya bundan sonra devam edecek atölyelerin uluslararası olması umudunu da taşıyorsunuz. Umudunu taşıyoruz, evet. <gülüyor> Dünkü... <ki gülüyor> Dolar ve Euro haberlerinden sonra kesinlikle ne kadar hani büyük bir kıskaçta olduğumuzu fark ediyorum. Yani e, açılmanın, dönüşümün e, fırsatı, şansı, e, gerçekten yurt dışı ilişkilerini güçlendirmekken şu anda elimizi kolumuzu bağlayan bir kriz süreciyle karşı karşıyayız. Bu anlamıyla dayanışma, dayanışma ekonomileri, örgütlenmeden söz ederken bunun uluslararası da düşünmeliyiz. Çünkü burada e, Paranın artık hani bu sıkışma halinde senin armağan ekonomisi dediğin ya da bir dayanışma ekonomileri dediğimiz süreçleri uluslararası boyutta düşünmemiz gerekiyor. Buraya gelecek bir sanat, yurt dışından gelecek sanatçı inisiyatiflerini ağırlayabilecek ekonomik gücümüzün olamayacağı dönemlerden de geçiyoruz aslında bu anlamıyla biz de inisiyatifleri davet edeceğiz bu sene yurt dışından gelecek inisiyatiflerde bizlerle birlikte onların kendi ekonomik koşullarını tartışacak ve kriz dönemlerinde nasıl farklı ülkelerin farklı coğrafyaların sanatçıları birbirlerine destek olacaklar biraz bunu tartışacağız olacağız aslında son derece hani felsefi bir yerlerden açtık ama bütün bu felsefenin Praksisle nasıl bağlanacağını işte sanatın aracılığıyla ancak çözümleyebiliriz, bunun üzerine gidebiliriz diye düşünüyorum. Sorularımız hayata dair, hayatın gerçekliğine dair her günümüz, deneyim ve bugün buradan çıktıktan sonra bakalım neler yaşayacağız diye düşünüyorum. Günün getireceklerini endişeyle bir yandan da bekliyorum aslında. Ve bu pratiği teoriyle yeniden buluştururken kaçınılmaz olarak eleştiri kurumunu da tartışmaya açtığınızı düşünüyorum. Eleştiri bir iş bittikten sonra mı başlar? Yoksa öncesinde mi başlar? Yoksa o sırada mı yapılır? Hı -hı. Değil mi? Yani... Çünkü sen bildiğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla çok da sadık bir eleştirmen ve takipçisin, diğer eleştirileri takip eden birisin. E, Yaptığınız bu etkinliği ee, sanat eleştirisi kurumuyla nasıl yan, yan yana getiriyorsun ya da getirmiyorsun? Yani sanat eleştirisi kurumu da herhalde bütün e, sözler söylendi. Elbette eleştirinin olmadığı bir toplum mu eleştirinin olmadığı bir sanat alanı. <gülüyor> Bununla birlikte eleştiri olduğu zaman da bunun ne kadar bireyselden e, aslında hani e, te teoriden ve sanattan uzak daha çok kurum eleştirisine yönelik bir zemin kazandığını biliyoruz Türkiye'de ve bu anlamıyla nasıl sanatçılar arasında bir rekabet varsa eleştirmenlerle sanatçılara yaklaşımında eleştirmenler arasında da bu tür bir bir çeşit hani verimsiz bir çekişme olduğunu düşünüyorum. E bunun nedeni de gerçekten hani sorumuzu unutmamız. Yani biz bu işi niye yapıyoruz? Ben bunu çok önemsiyorum. Hakikaten hani bir güne böyle başlamak. Ya ben niye? Bugün kalkıp işte bu Ağustos Atölyesi dediğimiz şey için emek veriyorum. Bu neydi bunun temelindeki fikir? Ben niye atölyemliyim, niye tuvalin başındayım, niye videonun başındayım, ne, ne, hangi motivasyonla ben bu süreci sürdürüyorum? Bu sorunun cevabı işte başarılı olmak, zengin olmak, ünlü olmak, herkes beni sevsin <gülüyor> durumuysa gerçekten hani buradan itibariyle eleştiri işleyebilir ne de dayanışma ilişkileri kurulabilir. Hani meselenin kendisini neden sanatla ilgilendiğimizi, hepimizi burada buluşturan, belki bugün şu anda bizi dinleyen izleyicilerin de bu programla ilgilenmesini sağlayan nedenin ve motivasyonun ne olduğunun sürekli tazelenen bir soru olması, cevaplarının sürekli kafamızın bir yerini kurcalayan, kurcalaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak böylece eleştiri ve eleştirinin değeri Artabilir bu ülkede biz de bu yüzden hani biz neden bu işi yapıyoruz sorusunu merkeze aldığımızda iş bittikten sonra gidip bu işte olmamış bu da bu olmuş diye değil de ya bunun olmamasının nedenleri ne? ya da daha iyi olması için nasıl bir şey yapabiliriz diye düşünüp hani maketten başlayıp işte bizim şu an yaşadığımız deneyim o maketten başlayıp bir işin oluşması sürecinde sürekli eleştiri mekanizmasını işletebilmek mesele, şeyini getirdik pratiğini getirdik. İşte ziyaretçilerimiz oluyor. Ee, arkadaşlarımız üretiyor. Arkadaşlarımız işlerini anlatıyor. Daha iş sonuçlanmadan önce birçok kişiden fikir almış oluyorlar. Bu şu demek değil. Bunun işin doğrusu yanlışı var demek istemiyorum. Ama fikri paylaşmak ve tartışmak sanırım sonuçları üzerinde de üretken verimli bir etkide bulunacak bu süreçte. Bitirirken Ezgi senin aynı zamanda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde de bir öğretim pozisyonun olduğunu, öğrencilerle orada da organik ilişki kurduğunu biliyorum. Burada yaşayacaklarını ve yaşadıklarını oraya nasıl telaffuz etmeyi düşünüyorsun veya düşünmeye başladın? Oraya ne e götüreceksin? Şimdi öğrencilerimizle birlikteyiz. Yani biz e, okul bittiğinde ayrılmak istemedik. Çünkü meselemiz bit, Mevzu bitmemişti. Kitap bitmemişti. Okumaya devam ediyorduk bunu acaba aynı anda okurken aynı zamanda atölye paylaşsak ve yazın olsa yani herkes aslında biraz çekilmişken biz böyle bir baş başa kalsak hayali üzerine kurduk. Yani bu anlamıyla zaten hani devam ediyor. Marmara'daki ya da Mimar Sinan'daki eğitimci e, kimliğimin en keyifli kısmını şimdi yaşıyorum. E, bunun ötesinde e, fuar zamanı daha önceki iki deneyimimizde de öyle oldu. E, Okula Vinci girdi diyorum ben. çok hoşuma gidiyor bu çünkü. Orada belki de altı pozisyonda duran pek çok işin e, işte Kadıköy'de beylik Beylikdüzü'ne kadar nakliyesinin yapılması bile hani o yolculukla izleyiciyle buluşması bile e, okulda büyük heyecan. Hani benim için de çok çok mutlu edici bir süreçti. Okulla ilişki, e, kuru, okulla TÜYAP arasındaki ilişki kurumlar arasında ilişki değil ama e, belki özneler arası, heyecanlar arası bir ilişki ve zihniyetler arası bir ilişkiye dönüştürmeyi sürdürmek istiyorum. Bu tabii Marmara özelinde değil. Bu bütün okullara, bütün öğrencilere Yapılan ya da bütün alaylı e, bize benzer, bizim e, hasretlerimize yakınlık hisseden hani buradan hani para başarı ya da hani ne bileyim şöhret beklemeyen e, ama ben bu niye yapıyorum ya bu benim niye bu kadar başımı döndürüyor niye beni bu kadar heyecanlandırıyor diyen herkesin e, böyle gelip bize destek olmasını istiyoruz diye hani çünkü burada e, sonuçta birlikte üretmeyi birlikte hayal etmeyi e, imkan kılan bir takım altyapıları kazandık ama bunlar hiçbir şey bunları canlandıracak bunlara ruh üfleyecek tek şey hani e, bireysel heyecanlar bir taraftan da onların kolektifleşmesi Ezgi Bakşay çok teşekkürler buradan Eda Yiğit'e de teşekkürler ve emekleri için e, tebrikler aynı zamanda Feyyaz Yaman'a da verdiği katkılardan ötürü yine Ümit İyeme'de e, TÜYAP adı altında e, verdiği destekten ötürü şimdiden teşekkürler e, sunalım e, heyecanla izliyoruz e, merakla de, takip ediyoruz atölyeyi e, sürdürüyor Ezgi Bakçay ve sanatçı dostları. Bu haftalıkta e, sizinle bu konuda konuştuk. Meraklılarını TÜYAP Beylik Düzü'ne 25 Ağustos'a kadar 24 saat 7 gün açık olan bir atölyeye davet edelim diyoruz. İyi haftalar. Yol geçen. Hayati ve kitabi patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar Evrim Altu ve Rahmi Ödül.